İyi geceler. 99 Açık Radyosu'nun Zaypalaz programı başladı. Ee, bu gece şimdi biraz heyecanlı olarak başlayacak. Ee, çünkü... Ee... Canlı yayında konuklarımız var ve canlı müzik yapacaklar. Arkada duyduğunuz sesler de onların sesleri hafif bir yerleşme e, ortamı var şu anda. Fezai'ye firar bu akşam canlı olarak e, müzik yapacak açıklayıda Ay e, Palas'ta. E, ve şu anda bir e, ışık ışık problemi var. Işığı hallettikten sonra... E, Işığı hallettikten sonra konuşmaya başlayacağız. Tamam, şimdi daha iyi gibi gözüküyor. Şimdi herkes birbirini görüyor sanırım. Uh, no, that one, okey. Ee, e, bir Brezilyalı konuğumuz da var aynı zamanda. Evet, artık girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Feza Efrar yerleşti enstrümanlarının başında. Ee, birazdan canlı müziğe başlayacaklar. Şimdi herkesten tek tek bir merhaba alalım başta. Melih. Merhaba. Emre merhabalar ve Luis say hi please. İyi beleza. bezez, herkes herkes. What did what did you say? I just said hi in Portuguese but <gülüyor> okay. I was kind of lazy to try my Turkish. <gülüyor> uh, but you can say you can say hi in Turkish I think. Uh, I forgot it. <gülüyor> forgot to teach him. <gülüyor> <gülüyor> uh, Emre uh, Emre Zürih'te yaşıyor. Dolayısıyla bir Zürih'ten müzisyenimiz, bir Barcelona'da yaşayan Brezilyalı müzisyenimiz ve bir İstanbullu fakat yakında Berlin'e gitmeyi planlayan bir müzisyenimiz var. Evet Emre ve Melihten dinleyelim biraz. Aslında Fezai Firar ne kadardır müzik yapıyor? Bu arada şunu söylemem lazım hızlıca. Kardeş müzisyenler tarihine bir iki tane daha belki isim ekleyebiliriz. Emre ve Melih kardeşler. E, abi kardeş olarak aramızda Luis e, onlara eklendi daha sonra. Evet. E, ne kadardır beraber müzik yapıyorsunuz? 2013 buçuk <gülüyor> <gülüyor> evet, diyebiliriz yani. 2013 desek doğru olur. Evet. evet. Hı -hı. Belki hep e, bunları yaparak mı başladınız? Birazdan dinleyeceğiz. müzik gerçekten hani ilginç gelebilir ve esasında ee, esas bu kuşağı uygun müzik esas 11 ve o bir arası duyduğunuz müziklere yakın bir noise e, üzeri doğaçlama e, elektronik seslerle doğaçlama gibi bir e, kısaca açıklama getirebiliriz belki de. Hep bu kulvardan başladınız yoksa başka, başka bir şeye girdiniz mi? Ya aslında en baştan yıllar yıllar önce kardeş olduğumuz için oyun amaçlı işte ritim bas gibi şeyler yapıyorduk. Emre daha e, öncesinde Ney, ee... işte bas, ney bu tip şeylerle evet. uğraştıktan sonra işi biraz elektroniğe döktük. Ee, bu arada Emre kullandığın aleti biraz anlatabilir misin? Çünkü kullandığın alet pek hani, alışına gelmiş bir alet değil. Ee, şu anda karşımda birbirlerine giren bir sürü kablonun durduğu, fakat bir enstrüman olarak <gülüyor> adlandırabileceğimiz bir analog synthesizer. Ya evet, aslında iş, e, eskisi kadar bilinmeyen bir şey değil. Aslında bunu kullanan bir sürü insan var. İşte modüler bir sistem var karşımda şu anda. E, aslında bir tane enstrüman olarak da görmek mümkün bunu. Ama modülleri farklı farklı kanallardan geçirip, farklı enstrümanlar olarak da düşünebilirsiniz. Bu tamamen nasıl bir e, yol izlediğinize bağlı. İşte bende iki sıraklı e, ufak bir sistem var aslında. E, daha da büyük olabilir İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu sistemi. Öyle bir özelliği de var yani. Ee, i̇şte ben de... Yani buna ilk 3 sene önce almıştım ilk modüllerimi. Böyle biraz bas-gitara eşlik eden e, tarzda bir şeyler arıyordum. Ondan sonra iş büyüdü tabii. Başta böyle 4-5 modülle başlayıp daha sonra şunu da ekleyeyim bakalım. Öyle bir filtre eklersek bu nasıl oluyor? Derken kendi başına kullanmaya başladım ve şu anda aslında iki farklı enstrüman olarak kullandığımı söyleyebilirim. Yani o ilk e, başlangıç noktamdan baya uzaklaştı. Yani şu anda bir bas gitarı ayrı olarak kullanıyorsun ve e, elinde bir modüllerden oluşan bir analog synthesizer. E... E, ayrı olarak demek pek doğru değil. E, çünkü aynı zamanda bastan aldığım sinyalleri de bunda işliyorum. İşte bu, şu anda stüdyoda bulunan grup arkadaşlarımın sinyallerini de bazen buradan alıp e, farklı şekillere getiriyorum. Yani daha doğrusu e, onların sinyallerini işlemektense onların sinyalleriyle kendi modüllerimi bir şekilde aktive ediyorum. İşte e, bazı filtre açıp kapayabilirim klarnetin bastığı hmm. anlarda falan filan. Yani değişik kullanma alanları var. Bunların hepsini deniyoruz işte biz de elimizden <gülüyor> geldiğini. <gülüyor> so, maybe we, we might talk about your clarinet, uh, Luis. Okay. Uh, absolutely there there's no much experimentation in clarinet base uh, so may, you are maybe the only one i know that uh, experimental music uh, with with the clarinet uh, how did you uh, came to this position where how did you learn what's your uh, base for the clarinet well mostly i came i've said i've studied some classical clarinet as well But mostly Brazilian clarinet, with what's all, I would say that all my bass technique comes from Brazilian music. Mm -hmm. We, as well, there is a style called Choro, that this style, uh, usually there is some the the, the background musicians uh, that are really making the background. And usually there is a soloist that may be flute, clarinet, or, or mandolin, and I've played a lot of this. But later in Barcelona, I've got to, news, uh, to know lots of people that work with improvised stuff mm. and experimental music and, and uh, contemporary music. And it, it is mostly for the, the background, uh, for the people, for the crowd I am that got me to into this influence to, to try to experiment new sounds on the clarinet and find sounds that are not really clarinetistic. So my my issue is like trying to play clarinet as if it was an, inst an electronic in instrument. So that's to to try to make noises like like mimicking white noise or glitches or weird sounds or um, or feedbacks other than of course the regular clarinet playing. So I uh, have how, how did you meet with the other guys and uh, I think it's your fourth performance together or fifth or the fourth fourth it's the fourth or meeting the fourth we official like one, let's say. four times we met in different countries also and we had like maybe 8 9 uh, live performances by now i would say all really right sure about now or something but like that but it's your first performance in Turkey in Istanbul yeah um, yeah yes <laughs> That's very true. And e, ve bu, <gülüyor> <gülüyor> bu Feza Efrare'nin ilk de performansı bu akşam açık radyo dinleyici destek projesi kapsamında açık radyoda gerçekleşecek. Ee, birazdan alışık olmadığınız sesler duyacaksınız. Ee, açık Radyo'da esasında bu alışık olmadığınız sesleri ve kainatın bütün seslerini e, yansıtmaya çalışan bir radyo ve desteklerinizle yaşayan bir radyo. ve Her zaman destekleriniz açık ve bu hafta da özellikle bunun için özel bir yayın yapılıyor. Fezayefrar Bunun için burada ve desteklerinizi e, bekleyen radyo için e, açıkradyo.com.tr'de ulaşabilirsiniz. Sağ üstte destek olun butonu hep orada veya hani şu anda ulaşmak istedim derseniz e, normal gündüz yayını içerisinde bu kullandığımız 343 41 41 e, hatta şu anda maalesef eee kullanımda değil ama 343 40 40'tan ulaşabilirsiniz açık radyoya e, ve buradan e, telefonlarınızı ve iste bile iletebilirsiniz ama dediğimiz gibi internet adresindeki destek olun butonu her zaman açık. Şimdi birazdan Feza'ya fırlırı. Dinlemeye başlayacağız ve iki set haline gerçekleşeceğiz. Arada tekrar e, konuşmaya geçeriz ve sözü artık e, Melih, Emre ve Louise'le bırakıyoruz. Ve Zahifler canlı. 'm Music <laughs> Zahir ilk bir set dinledik. Ee, i̇yi misiniz arkadaşlar? İyi. <gülüyor> <Y> <gülüyor> Sesle ilgili bir probleminiz var mı bu arada? Hani düzeltilmesi gereken bir şey? Luisa, Yo, are you okay with? I'm, I'm looking for Google Translate right now. <gülüyor> <gülüyor> we can translate that if you ee, Google translator yiyormuş buradan <gülüyor> merak edenlere Ru biz de biz bu akşam Google görevini göreceğiz. We are yeah. Google now. Oh, okay. <gülüyor> that's cuz anything you need. <gülüyor> well, don't worry. <gülüyor> we adapt. will fill in the blanks for your questions. Fantastic. <gülüyor> E, Feza Efraer'dan ilk bir set dinledik. Evet, e, klarnet e, üzerine teller bağlanmış bir e, darbuka ve bir takım pedallar ve bir minik e, modüler synthesizer ve daha büyük modüler synthesizer ve bass'tan oluşan bir e, ses karmasıydı. Bu bas bildiğimiz anlamda bir bass değil ve özellikle klarnet e, bildiğimiz anlamda bir klarnet. Louis, you're right about your clarinet. It's not that uh, we expected uh, we uh, we as the listeners I think uh -huh. uh, you really make the electronic sounds with your clarinet. Uh, our technician uh, has a difficulty had a dif difficulty to uh, receive your clarinet. It, it's clear or the, the, the any other instruments or that's that's a <laughs> hobby i have two full uh, uh, sound engineers <laughs> <laughs> there's a story that we do you remember it was in our first ever first studio uh -huh. and emre asked you luis electronics <laughs> and you said in my throat <laughs> <gülüyor> yeah, that's it. No. gerçekten algılayamıyor olabilirsiniz. Bu arada hani konuşuklarımızı bir an tercih etmeye çalışayım. Çünkü Luis gerçekten kraliyeti çok farklı şekilde kullanıyor ve hani ilk stüdyoya girdiklerinde de hani Emre Luis'e sormuş, senin elektronik enstrümanların nerede? Luis de ona gırtlağımda diye cevap vermiş. We are googling your answers. <gülüyor> I understand. I got it. Pretty close translation. Ee, ...birazdan bir set daha dinleyeceğiz... ...Fezayefrar'dan... ...biraz dinlendiler diye tahmin ediyorum... ...bir mola, molaya ihtiyaç vardı... Ee, şimdi tekrar atmak gerekirse Açık Radyo'nun Dinleyici Denizyese projesindeyiz ve eee Haftası özel yayındayız aslında. Tekrar söyleyelim fezaiflerde bunun için burada ve desek bekliyor Açık Radyo 343 4141 41 41 normal telefonumuz fakat bu saatte 343 40 40'ı arayabilirsiniz veya Açık Radyo komtereden desek olabilirsiniz bu nevi e, dünyevi fakat alıştığımız dünyadan olmayan e, seslere daha fazla kulak vermek için açık radyo her zaman ihtiyacımız var. Şimdi ikinci bir sete geçiyoruz. Fezaya doğru kaçıyoruz. Bye. I don't know. ...sorunda kaldık galiba. Şu anda Satürn etrafında... ...bir noktadayız galiba. Fezaya firar etmiş durumdayız. Gerçekten etkileyici olduğunu düşünüyorum. Fezaya firar canlı yayında... ...Açık Radyo'da, stüdyomuzda... ...çeşitli sesler çıkardılar. Klarnet... Ee, bir modüler e, akustik ya analog synthesizer e, eşliğinde darbuka ve bir takım başka pedallar elektronik aletler eşliğinde bu, bu arada e, Luis arkadaşımız e, klarneti söküp söküp hani gerçekten fezaya doğru giden bir roket gibi her e, kısımda bir parçasını bırakarak ilerledi Luis You really disintegrated the, your instruments lo, like a Literally. rocket <gülüyor> into <this> space <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> and finally you left with the final real core I think <gülüyor> and we are in space. Fantastic. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Melih, Emre ve Louise e, e, buraya geldik için. Onların müzikler haricinde pek sesini duyamadık gerçekten ama bu şekilde uygun olduğunu düşüner zannediyorum. Ee, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, tekrar teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiler, bu kadar enstrümanı da taşıdılar. Bir son bir kez soralım. Şimdi uh, this was your fourth time together, uh, I think, but when will be next uh, next time, the fifth time? We yet to decide. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> we have a few hours to decide on that. <gülüyor> <gülüyor> Uh, <coughs> I think Luis is working some other musical or other musical projects, but uh, you're not working Emre and Melih. You're not working on something uh, musical, I think. Uh, I do sometimes. I also do sometimes film music. And as a sound engineer, of hmm. course, I deal with sound. But, but uh, uh, Emre is an engineer. Um, it's. Well, I diverted away from that sort of, but yeah, <gülüyor> initially, um, yeah. But I um, also play on my own uh, in Switzerland um, and with some other musicians too. Nereden kayıtlarınıza ulaşabilirler? İsterseniz onu bir şey yapalım. Ipalas blog sayfasında tabii ki linkinizi vereceğiz ama sizi dinlemek isteyen ve hani bu sesleri tekrar etmek isteyenler <gülüyor> Soundcloud'da sayfanız var. <gülüyor> Fazayerfirade evet, yaratıyoruz sanız e, çok tatlı bir resimle beraber meyve, <gülüyor> çok hoş bir resimle beraber ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Çocukluktan kalma diye. <diyebilirim>. Evet. <gülüyor> e, tekrar teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Luis, thank you very much. Uh, you got here from Barcelona, I think, but yes. uh, you're returning tomorrow night. Aman Tanrım, Barcelona'ya gitmeye başlayacağım. Ve daha sonra İstanbul'dan sonra İstanbul'a gitmeye başlayacağım. Çünkü seni çok seviyorum. Çok teşekkürler. Size çok teşekkürler. Biz teşekkür ee, ediyoruz Tolga. Ee, Sağ olasın. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi, Dinleyici Haftası özel yayını bu hafta boyunca devam edecek. Pazar gününe kadar. E, radyonuzdan ayrılmayın. Radyonuzu destekleyin diye düşünüyoruz. 343, 41, 41 gün boyunca hatlar 343, 40, 40 şu anda kağıt veya açık komiteli sağ üstte her zaman destek olun butonu zaten hep orada yer alıyor. Sitedeki zaten destek yayınına özel programları da takip edebilirsiniz Herkese iyi geceler. Ve zayıflar. tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Palas Hazırlayan ve sunan Tolga Yağız